Sevgili Hayal Tacirleri dinleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. 2010 yılının ilk programı. Ben Zeynep Özler. Programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Merhaba. Ve az sonra telefon bağlantısı gerçekleştireceğimiz İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel temsilcimiz Haluk Nuray bizimle beraber olacak. Sözü daha fazla uzatmadan hemen gündem maddelerine geçelim. İlk gündem maddemizde dönem başkanlığı 1 Ocak tarihinde devralan İspanya'nın devlet başkanı Zapatero'nun ve Avrupa Birliği-Lizbon Antlaşması ile gelen Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un ortak yaptığı açıklama. Yer alıyor. 2010 yılı ile ilgili AB için neler yapacaklarını belirten bir ortak açıklama yaptılar. Ee, bu konuda biraz konuşalım istiyorum. İlk tabi etapta Lisbon Antlaşması bir aralıkta yürürlüğe girmişti. Bir geçiş dönemi. Lisbon Antlaşması'nın pratikte Avrupa Birliği'ne hem vatandaşlarına hem liderlerine neler getireceği tartışılacak bir anlamda deneyimlenecek. Ee, i̇kincisi tabi küresel kriz. Evet, küresel kriz 2008'in sonlarında başlamıştı. Ee, geçtiğimiz aylarda sürekli, geçen zamanda krizden çıktık, krizden kurtulduk, kriz bitti gibi açıklamalar yapıldı. Ee, ama e, çeşitli raporlara baktığımız zaman e, krizin, bu krizin diğer krizlere benzemediğini zaten bu programda da daha önceden tartışmıştık. E, çıkmak biraz daha uzun sürecek ve de e, en önemli gösterenlerden biri olan istihdam artışı... E, İlginç bir şekilde bu toparlama döneminde gerçekleşmiyor. Yani hı hı. krizden çıkma emirleri gösteriliyor deniliyor ama istihdam oranlı bir şekilde artmıyor. Bu da çok ciddi bir sorun yaratacak diye düşünüyorum. Bu bakımdan da aslında birazdan biraz 30'larda yaşanan büyük da benziyor diyebiliriz. Orada da istihdam artışının yaratılması için çok büyük yatırım programları ülkeler. Yapmışlardı işte devletlerin e, işte, piyasalara girmesiyle böyle bir artış sağlanabilmişti. İşte yeşil ekonomi deniliyor bu kurtarıcı olacak bakalım göreceğiz. <gülüyor> Yunanistanın da e, durumu vahim sanıyorum. Evet AB içinde e, belirttiğim gibi Yunanistanın aslında Yunanistanın durumunun vahim olduğu bu konuyla ilgili çevrelerce e, biraz tahmin ediliyordu biliniyordu demeyeyim de tahmin <gülüyor> ediliyordu. Yani e, Yunanistan'ın yönetenlerin bile tam olarak bildiğinden emin değilim durumu çünkü. E, Avrupa'ya girdiğinden beri Yunanistan e, Avrupa'ya girmek için gerekli olan bütçe açının en fazla %3 olması e, gibi bir e, gereklilik bir şart var. E, bunu karşılamak için... E, Rakamlarla oynuyordu aslında bir, bir anlamda. Hı hı. Ama ne kadar oynadığı bilinmiyordu. Yani komisyon işte bunu yüzde üç, yüzde beş belirtiriyordu mesela Yunanistan. Komisyon bunu işte yüzde altı, yüzde yedidir diye tahmin ediyordu bize gelen duyumlara göre. Ama geçtiğimiz aylarda bir çıktı ki yüzde on ikiymiş. Yani yüzde üç bütçe açığı olması gerekirken yüzde on ikiymiş. İnanılmaz bir açık bu. Yani hani ülke aslında çok kötü bir durumda demek bu. işte. Yunanistan bu ortaya çıktığından beri kendi istatistik yeni bir istatistik kurumu oluşturmaya girişti e, durumu kurtarmak için bir anlamda. E, ama yine de gerekli e, güveni pek sağlayabildiğini söyleyemeyiz. Bu sabah okudum Avrupa Merkez Bankası üyelerinden bir tanesi işte ülkede krizin derinleşmesi durumunda AB avro alanının üyelerinden yardım beklememesi gerektiğini söylemiş örneğin Yunanistan'ın. Evet böyle belirsizlikler de var ama tabii iş o noktaya geldiğinde sonuçta bir avro üyesi avronun istikrarı açısından ee, Belki bir kurtarma evet. paketi vesaire Açıklanabilir durum... ama çok da ucuza satmak istemiyor şu i̇stemiyor. anda kendini e, hı hı. Merkez Bankası Evet Şubat'ta sanıyorum bir e, küresel zirve düzenlenecek bu ekonomik gelişmeleri e, ele almak için Diğer taraftan Almanya'nın Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle iki günlük bir ziyaret için Türkiye'de. Bilindiği gibi Almanya ve Fransa'daki liderlerin açıklamaları sürekli zaten Türk basınına yansıyor. Aslında Westerwelle'nin çok radikal bir pozisyon benimsemediği koalisyon ortağının aksine, çünkü koalisyon ortağı daha hemen işte CSU, Hristiyan Demokrat Birlik, de imtiyazlı ortaklık verilmesi gibi Artık e, bizim de e, duymaktan sıkıldığımız bir takım e, önerileri gündeme taşımaktan onlar sıkılmamışlardı. E, fakat Vestabay'la yine benimsenen klasik pozisyonu yani Türkiye hı hı. gerekliliği yerine getirdiği takdirde müzakereler ucu açık bir şekilde sürsün. Evet. Diyor. Peki bu ziyaret esnasında ne gibi mesajlar verecek bunu da izleyip göreceğiz. Telefon attığımızda Haluk Nuray var İKB Brüksel temsilcimiz. Merhabalar Haluk Bey. Merhaba günaydın. Günaydın. günaydın. Ee, şimdi biz gündemle beraber değerlendir <gülüyor> değerlendirmeye evet, başlamıştık. E, hatta sanıyorum e, bir karışıklık oldu. Biz gündeme devam, devam edelim. edelim. Bağlantı sağlandığı zaman döneriz Haluk Bey'e. Ee, sen Güdo Westerwelle'nin e, Türkiye'nin üyeliğine bakışından bahsediyordun en son. Hı hı. Ee, koalisyon ortağı gibi imtiyazlı ortaklık seçeneğinin çok fazla üzerinde durmadığı ama sonuçta koalisyon ortağı ile uyum içinde hareket ettiğinden bahsetmiştin yanlış hatırlamıyorsan. Evet dolayısıyla çok cesaretlendirici bir e, mevcut durumda söz vermesi de mümkün değil gibi gözüküyor. Evet. E, gündemimizdeki önemli maddelerden bir tanesi de İspanya dönem başkanlığı. İspanya dönem evet. başkanlığı önceliklerine bir geçtiğimiz programda değinmiştik. E, ama sanıyorum işte bu Lizbon'la beraber belirlenen AB e, konsey başkanıyla bir araya gelerek e, dönem başkanı İspanya'nın da... E, çok, bir başkanlar enflasyonu oldu haberi diyebilir aslında? Evet öyle ve gizli bir çekişme de yaşanıyor evet. aslında. Evet, ondan belki kısaca bahsetmekte fayda var. Şimdi evet. Lisbon uzmanı olarak e, aslında sana soru olarak sorayım bunu. Hı -hı. Kaç tane başkan var Avrupa Birliği içinde? Hı -hı. Yani üye devlet başkanlarından bahsetmiyorum ama Hı -hı. şu anda Hı -hı. bir ondan bahsedebilir miyiz Hı -hı. kısaca? Şimdi Herman Van Rompuy e, Belçikalı AB Konseyi başkanı diye geçiyor. Hı -hı. Onun yanı sıra dışişleri ve güvenlik yüksek temsilcisi var, Catherine Ashton İngiliz. Evet. Bunlar Lisbon Antlaşması ile oluşturulan ve atanan iki yeni isim. Hı -hı. Bunun haricinde dönem başkanlığını Sürdüren İspanya'nın devlet başkanı var. Hı. Şimdi bu üçü arasında Avrupa Komisyonu Başkanı var, Avrupa Parlamentosu Başkanı var. Hı hı. Şimdi bu temel aktörlerde ne gibi bir görev dağılımı? ...yaşanacak diye aslında hep bu belirsizlik içindeydi. Şimdi bu aslında yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Görülüyor ki aslında silik diye eleştirilen Herman von Rompuy... ...önemli zirvelerde, yani bu Hı -hı. devlet ve hükümet başkanlarının... ...bir araya geldiği önemli AB zirvelerinde tek lider olacak. Yani Zapatero'nun orada mesela Obama'nın eline ilk sıkacak vesaire insan... ...Herman Büyük von Rompuy olacak. De. Büyük ayrıcalık. Hı -hı. Aynen. Ee, onun yanı sıra Dışişleri Bakanlarının toplantısında da başkanlığı Catherine Ashton. Yani hı hı. Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi yapacak. Bunun haricinde kalan tüm konsey toplantılarına ise tarım alanında olur. Hı hı. Enerji, finans. Konu her ne ise bunu da İspanya dönem başkanı başkanlık edecek. Evet, Nasıl çok... biraz net mi? Yani e, net aslında tabi bu konsey başkanı postu. 300 bin avroluk maaşı da varmış. Onu da söyleyelim. Yani fena değil. Ee, şeyden bahsetmek gerekir belki biraz. Hermann von Rompuy isminin seçilmesi buraya aslında e, tamam belki konsey başkanı sıfatıyla... Vitrine işte o babanın seni dediğin hı hı. gibi elini ilk sıkan insan o olması isteniyor ama hı hı. mesela e, Tony Blair gibi çok profili daha yüksek bir insan olması tercih edilmedi. Edilmedi evet, evet. bir anlamda hani daha e, düşük profilli olsun moderatör olsun başkanlık etsin farklı çek, e, kaygıları ve... E, ...nasıl diyelim üye devletlerin çekincelerini uzlaştıracak bir isim olsun denildi. Evet bir anlamda da Sarkozy, Merkel yeri geldiğinde işte Brown gibi büyük üye devletlerin liderleri de... ...gerekli yönlendirmeyi yapabilsin en azından bizim görmediğimiz perde arkasında diyelim. Gündemle devam edelim istiyorsan bu Rompuy ile İspanya Başkanı Zapatero'nun görüşmesi olmuş. Hı hı. Neler konuştular burada? Evet, burada e, beklediğimiz gibi Herman von Rumpoy, e, oldukça atak davrandı ve bir anlamda yönlendirmede bulundu. Daha zapetörü açıklama yapmadan ortak bir bildiri yayınladılar. E, burada da aslında e, İspanya dönem başkanı 25. yıl aslında üyelikte, AB üyeliğinde İspanya'nın daha önce 3 kere başkanlık yapmıştı, dönem başkanlığı. E, ne yapacak? Geçiş dönemi demek aslında çok doğru. Açıklamalarında da bunu vurguluyorlar. Hı hı. Tekrar Lisbon Antlaşması e, gündeme Bunları geliyor. geçen hafta değindik zaten. Bunu çok ayrıntılı şekilde değinmiştik. Finansal kriz diyorlar, istihdam artırma diyorlar. Aslında e, çok da konuştuklarımızdan farklı bir şey yok. E, belki bir diğer gündem maddesi olarak Bulgaristan'ın... E, çok ilginç bir çıkıştı ona değinmedi bir olması. çıkışından bahsetmekte evet. fayda var. E, işte geçtiğimiz hafta içinde bizim... E, Basınımıza, medyamıza düştü bu haber aslında. Ee, i̇şte Bulgaristan e, göç dolayısıyla. Evet 1913'te, evet, 1913'te Türkiye'den göç eden. Türkiye'den göç eden e, göçmenler dolayısıyla e, çok ciddi maddi kayıba uğradığı gerekçesiyle Türkiye'den, e, bunu diyen e, hangi bakanıydı Bulgaristan hatırlayamadım ama e, 10 milyar avro civarında bir tazminat tazminat. E, yani Bulgaristan resmi açıklama değil ama bakan bir konuşması evet, gündeme Evet, devlet bakanı bunu. Bojidar Dimitrov. Dimitrov. Ee, yani tabii şey, bizde çok ciddi alındı bu. Ee, yani bizde olduğu gibi politikacı her yerde politikacı. Hani e, bir yerde şirin gözükmek adına e, böyle bir açıklama yapmış olabilir. E, tabii ki işte bir Davutoğlu'nun sanıyorum karşı açıklaması oldu hı hı. bununla ilgili olarak. Evet. Biraz daha e, dikkatli konuşulması yönünde <gülüyor> <gülüyor> öyle özetleyebileceğimiz bir çağrıda bulundu. E, Bulgaristan'da da zaten hükümetin de bu yönde çok ciddi bir e, girişimi olmasa gerek ki hemen konu değiştirildi e, Hı -hı. ve o şekilde kapandı diyebiliriz. Belki de enteresan olan burada aslında bu Türkiye'nin AV üyeliğinin engellenmesi. Tabii, yani tabii. bunu her fırsatta bir koz olarak evet. artık bu herhalde biraz... İnandırıcılığını yitiren bir <gülüyor> koz hane de geldi bence. Evet yani işte Türkiye'den bir beklentisi olan hemen AB üyeliği üzerinden. Bu, bu tabii hoş bir trend değil şu açıdan yani Türkiye'nin hakikaten yapması gereken reformları yapması için gerekli itici gücü azaltabilir diyebiliriz. Evet hazır reform demişken... Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı bir görüşme var yeni yılın ilk günlerinde. 2010 hı hı. yılında reformların hızlandırılması çaresi. Reformların hızlandırılması evet. çaresi. Evet, geçen programdan da sonra söylemiştik. Üçüncü mü, dördüncü mü bu AB yılı olması oluyor? Evet, dördüncü sanırım. Dördüncü, en azından o söylemden vazgeçildi. Bu yılın AB yılı olacağı gibi bir söylem yapılmadı. Reformların hızlandırılmasından bahsedildi onun yerine. <gülüyor> Nasıl yapılacak ben merak ediyorum. Aslında telefon bağlantısını sağlayabilseydik. Haluk Bey'e de soracaktım ben bunu. İnşallah ilerleyen dakikalarda o sorun hallolur ve sorabiliriz. Şöyle bir sıkıntı var... Şu anda geçen programlarda bahsettik gerçi ama Türkiye'nin açabileceği yani hem Kıbrıs'ın, Fransa'nın ve resmi olarak AB'nin e, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle engellediği başlıkları bir kanı, bir kenara koyarsak ki bunlar e, 18. 18 başlık oluyor. Evet. Türkiye'nin açtığı başlıkları da bir kenara koyalım. E, geriye Türkiye'nin kapatabileceği, Türkiye'nin açtığı ve geçici olarak kapadığı başlık sayısı şu anda bir. E, Açılan ve müzakerelerin yürütüldüğü başlık sayısı da on bir. Yani on sekiz tane açılmayan başlık artı bu on bir toplam baktığımızda otuz başlık kaldı. Müzakereler otuz beş başlıkta yürütülüyor. Burada şöyle bir sıkıntı var tabii. Ee, beş başlığın iki tanesi de yani o geri kalan beş başlığın hı hı. iki tanesi de diğer ve kurumlar. Evet. Bunlar da katılım antlaşmasından yani diğer tüm başlıklarda aslında müzakereler sonuçlandırıldıktan sonra ele alınan konular yani artık girmenize bir şey kalmadı engel kalmadı, kalmadı. müktesebatı üstlenmenize kurumlar içine ne şekilde yer alınacak? ülke kurumlar başlığı altında ele alınıyor hı hı. diğer başlığında da hiçbir müktesebat alanına girmeyen ufak tefek bazı yatay mevzuat alanları ya da bu süre içinde mesela Türkiye için bu son derece olası bu süre zarfında dünya değişti dönüştü yeni belki ha, evet. evrilen müteşavvıf başlıkları oldu yeni düzenlemeler gerekiyor aynen çok e, doğru bir nokta şimdi bunlar ele alınacak hı hı. dolayısıyla iki başlık daha çıkartmak durumunda kaldık evet. Türkiye'nin açabileceği üç başlık kaldı e bu ne demek Şimdi e, şu ana kadar geldiğimiz noktada biliyorsun işte her altı ayda bir, her dönem başkanlığında yani iki başlık açılıyordu. Öyle bir mutabakat vardı. <gülüyor> e, şimdi az başlık kaldığı için geçtiğimiz İsveç dönem başkanlığında bir tek çevre başkanlığını açtı. Yani evet. o bire indirildi. Bire indi. E, kalan üç başlığında altı ayda bir tane açılacağını düşünürsek eğer... E, ...bir buçuk yıl ediyor Türkiye'nin önünde olan süre. Ondan <gülüyor> sonra açabileceğimiz başlık kalmamış olacak. <gülüyor> Benim düşüncem bu bir buçuk yıllık süre belki de Kıbrıs sorun sorununun bir şekilde çözülebilmesi Çözünün. için verilen bir süre. Bundan dolayı da zaten <gülüyor> e, başlık kaçma sayısının bire indirildiği şeklinde bir düşüncem var. <gülüyor> evet. E, i̇sterseniz bir e, parça arası verelim ondan sonra devam edelim. Evet, e, Lasa'dan La Maraute geliyor. I live in this country now, I'm called by this name, I speak this language, it's not quite the same, for no other reason than this it's my home, and the places I used to be far from our God. this long you just have to go on don't even look back to see how far you've come though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this of his life I love this hour when the tide is just turning there will be an end to the longing and yearning if I can stand up Never get swallowed in darkness Evet, Lassa'dan dinledik. Anywhere on this road. Kendisi 1 Ocak 2010'da hayatını kaybetti. Çok genç, çok yetenekli bir e, sanatçı. Buradan kendisini bir şarkıyla yad edelim istedik. Sanırım e, telefondaki teknik arıza giderildi. Ve İK ve Büyüksel temsilcisi Haluk Nuray hattımızda. Merhabalar Haluk Bey tekrardan. Merhaba. De, merhaba. Evet biz kısaca aslında bayağı kapsamlı bir şekilde mahile gündem maddelerini ele almaya devam ettik. Size hemen İspanya dönem başkanlığı ile ilgili ilk sorumuzu belki de yöneltelim. Şimdi 1 Ocak'ta devraldılar, öncelikleri belirlendi. Fakat herhalde İspanya dönem başkanlığı biraz geçiş dönemi gibi olacak. Özellikle Lizbon antlaşması ve finansal krize çözüm bulunması anlamında. Bir hem öncelikleri toparlayıp Türkiye'nin üyelik süreci hakkında herhangi bir öngörüde bulunmak mümkün müdür? Bir de benim özel olarak merak ettiğim bu Medeniyetler ittifakı projesi bir yandan... Diğer yandan da Akdeniz için birlik projesi. Özellikle Sarkozy'nin çok heyecanlandığı bir projeydi bu kendi dönem başkanlıklarında. Ne şekilde tekrar mı canlandırılacak? Türkiye bunun içine mi çekilmeye çalışacak? Ne gibi öngörülerde bulunabilirsiniz? Tabii önce İspanya dönem başkanlığından girelim. 86'ta katıldılar bu 4. dönem başkanlıkları. Ama ilginç bundan tam onlara denk geldi. Geçiş dönem başkanlığı, geçiş başkanlığı deniyor. E, Zapatero'nun şimdi yapacağına geçiş başkanlığı denmesinin sebebi e, Lizbon Antlaşması ile gelen e, kurumsal yapıyı oturtma çabası. Bir kurumsal denge kurmak zorundalar yeni yapılar oluşturdular fakat bu yapıların ne şekilde işleyeceğini henüz bilmiyorlar. Zannederim sadece bu dönem başkanlığı değil, önümüzdeki birkaç dönem başkanlığı içinde ancak oturacak bu sistem. Bu nedenle geçiş dönemi deniyor, yoksa ekonomiyle ilgisi yok. Ee, biliyorsunuz tabii bir şimdi konsey daimi başkanı da var ve uluslararası platformda o konsey daimi başkanı artık AB adına masada oturacak. Ee, Van Rompuy nasıl bir çizgi çizecek burada bilmiyoruz. Ee, düşük profilli, soluk, benizli bir e, siyasetçi denildi ama... E Tabii onun da kendine göre bir siyasi karakteri var mutlaka ve bunu bir ölçüde yansıtacak. Yani masada oturduğu zaman hiç renk vermeyecek bir pokerci gibi oturacağı tahmin ediliyor. Yani kişisel görüşlerini hiç ortaya koymayacak ya da en azından kamuoyu önünde ortaya koymayacak. Kapalı toplantıda konacak. Ondan sonra da Avrupa'nın sesi olacak deniyor. Şimdi bu iki siyaset kararısındaki nasıl olacak bunu göreceğiz. E, gündem bizim zannedtiğimizden biraz değişik. Avrupa'dan bakılınca farklı gözüküyor. Avrupa'nın kısa vadede gündemi... Global ekonomik krizin etkilerini ortadan kaldıracak, iç koordinasyonu ve ortak eforu sağlamak. İspanya dönem başkanlığı bunun üzerine yoğunlaşacak. Kim ne derse desin, bütün çabasının büyük bölümünü e, bu madde ele alacak. Uzun vadede ise, onlar da bizimle aynı derden muzdarip, e, geçenlerde bize de büyük ülkesler toplantısı vardı, işte. Da aynı şey konu tartışılıyordu. AB'nin değişen dünyadaki yeni rolünü ve yerini tanımlamak, e, şu soruyu tartışıyorlar. Hangi özellikleriyle, hangi değerleriyle bu uluslararası toplum içinde başı çeken grubun içinde yer alabiliriz sorusuna cevap aranıyor şu anda AB'de. Zaten Lisbon Antlaşması da bu soruya e, verilen cevaplardan biri. Şu noktaya gelmiş durumdalar neredeyse. AB'yi oluşturan ülkelerin uluslararası toplumlarda sesini duyurmak için, etkili olabilmek için önümüzdeki 10-20 yıllık dönemde tek bir şansı var siyasi bir birlik olmak ee, bunun opsiyonu sesini hiç duyuramamak. Tek tek ülkelerin Hı. artık bir şansı kalmayacağını düşünüyor. Çünkü bütün dünya e, birleşerek güçlenme çabası içinde. Hı. Bunun ilk örneği ABD. Evet Haluk Bey hatta bu noktada yani genişleme sonrası sanki bu ihtiyaç daha da arttı. Yani 27 üyeli bir Avrupa Birliği içinde çıkar çıkarların çatışması çok ciddi evet, sıkıntı yaratıyor yani gibi 27, gözüküyor. Yani 27'yi de aşacak yakında evet. ve burada demin söyledim ortlayı bir e güçlü bir iç koordinasyon ve ortak efor dedim. ve bu ekonomi alanında yapılan bu çaba her konuda var. Yani sosyal Avrupa yaratırken, sosyal ajantayı yürütürken, çevre konusunda <gülüyor> e, her konuda bu birliğe ihtiyacı var. İşte siz oradaydınız zannediyorsan mayır Bey bu geçtiğimiz ay içinde yaşadınız. Evet. Yani AB ortak bir ses olamamanın... E, böyle zararlarından birini gördü Stokholm'de. Çok ciddi zarar gördü. Çok yani zarar gördü. Öncesindeki söylemiyle hiç uyuşmadı evet, Kopenhag'daki duruşu. Hayır tabii yani Kopenhag'da başına gelen her yerde başına gelebilir. Dolayısıyla AB'nin yani İsmail Dönem başkan da haklı olarak Lizbon Antlaşması'nın uygulanmasını ve kurumsal dengenin oluşturulmasını gündeminde bir numaraya koydu. Bundan sonraki dönem başkanlığında da koyacak. Zaten yine hatırlatalım dinleyicilerimize. Şimdi bir başkanlık troikası kavramı da çıktı ortaya. Daha önce de bir troika vardı ama hani bir önceki bir sonraki ve mevcut şeklinde işliyordu bu troika. Bu sefer ileri dönük bir troika yarattılar. Her dönem başkanı kendinden sonraki iki dönemin başkanı ile birlikte 18 aylık bir ortak program yapmaya çalışıyor. Hı. Mesela bu sefer de İspanya, Belçika ve Macaristan ortak bir program ortaya koydular. Yani gördüğünüz gibi ABE'yi giderek federal yönde daha uzun vadeli ortak kararlar almaya ilet, itecek yönde bütün çabalar. Peki bu noktada Türkiye'nin üyeliği sanıyorum gündeme geliyor. Yani Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların AB içinde en fazla öne sürdüğü argümanlardan bir tanesi de Türkiye'nin AB'nin derinleşmesine, ortak ses oluşturmasına engel oluşturacağı yönünde evet, değil mi? Evet, yani bu, bu çok ilginç bir nokta. Burada büyük bir çelişki var. Şimdi bunu, bu gücü, Türkiye'nin bu gücüyle ortak karar alma mekanizmasını güçleştireceği, zorlaştıracağını savunuyorlar Türkiye'ye karşı çıkanlar. Öte yandan e, Türkiye'yi lehine olanlar da Türkiye bir kez bu ortak karar alma mekanizmasına girip de uyum sağlayabilirse Avrupa'nın çok daha güçlü olacağını savunuyorlar. Yani hı hı. karşı çıkış da e, aslında destekte de aynı aynı argümandan ilerliyor. Evet. Türkiye güçlü olduğu için ortak karar alma mekanizmasını bozabilir ama Türkiye güçlü olduğu için bir kere girdikten sonra Avrupa'nın tek sesli Avrupa'nın çok daha sesinin güçlü çıkmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bu alandaki tartışma devam edip gidecek. Evet. Böyle bugünden yarına tamamlanacak bir e, soru değil bu. Yani Avrupa'nın geleceği gelecekte Avrupa ne şekilde olacak derken tartıştıkları dört beş başlıktan bir tanesi de Türkiye. Evet. Evet. Yani e, gerçekten bu çok kritik bir sorun. Herhangi bir yani genişleme dosyasındaki herhangi bir Ülke değil Türkiye. Dönüşümünün Baş bir aracı aslında abi. Hayır tabii yani Avrupa'da hiçbir ülke Avrupa'nın geleceği ile ilgili e, so so soruların 4-5 temel sorunun içinde yok. Genişlemenin kendisi dahi yok. Yani artık genişlemenin neredeyse sonu geldi birkaç tane küçük ülke kaldı nasıl alırız diye düşünülüyor. Genişleme bir başlık olarak bu gündemin içinde yok. Genişleme ve Türkiye. Heh. Ve Türkiye. Türkiye olduğu için genişleme var. Evet. Yani Türkiye olmasa genişleme Avrupa'nın geleceğini belirleyen 4-5 dosyanın birinin içinde olmayacak. Evet. Tabii Peki. şimdi Türkiye'de mi tartışıyor bunu. Beni istiyor mu, istemiyor mu ikilemi? Türkiye'de de bir soğuma yarat. Türkiye'de uzak duruyor. Evet. Oysa biz de zaman zaman buna katılıyoruz. Yani Avrupa 200'lük yapıyor. Dikkatli olalım gibi konuşuyoruz ama bir yandan da bakın yani Avrupa nereye gelmiş konusuna bir bakarsak ilginç bir şey görüyoruz yani hem bir yandan kötülüyoruz Avrupa'yı bu eksik taraflarını söylüyoruz bir yandan da bugüne kalan Avrupa'nın geldiği nokta tüm dünya için bir umut yani e, şimdi çağdaş Avrupa'nın yaşadığı kopyenak'ta o biraz sarsıldı benim için, benim için özellikle kısır olarak ama sarsılmakla birlikte yine de şu anda etrafınıza bakın dünyaya yani bundan başka e, böyle bir, bir sürü bu nefretleri çatışmaz tutları çatışmaları ortadan kaldıran yüzyıllık düşmanlıkları geride bırakan bir barış deneyimi başka yok. Böyle bir barış alanı yaratmış bir şey yok. Yani 6 ulus, 9, 15, işte 27, 30 gidiyor sayılar. Ve bunu kültürleri ortadan kaldırmaya çalışmadan, birbirini ezmeye çalışmadan, bir etnik kişi, yurttaşlık kavramını ortaya koymadan böyle bir yeni bir yurt yaratmaya çalışıyor. Bir uzlaşmış toplumlar. Ve bizi götüreceği nokta belki de uzlaşmayacak insanlık olacak bir örnek yaratmaya çalışıyor Avrupa evet. Birliği. Şimdi bu yönüyle çok takdir ediyorum ve bu yönünün başarılı olmasını diliyorum, talep ediyorum yani evet. Avrupa Birliği'nin. Ama öte yandan eleştirdiğimiz çok kısmı var. Birçok yerini eleştiriyoruz çünkü e, bir düz bir hat üzerinde ilerleyemiyor. Bu yolda sapıyor, bazen geri gidiyor, saftırmak isteyenler oluyor. E, bir, henüz mücadele devam ediyor. Şimdi bir gün eleştirip bir gün met etmek e, mümkün olabiliyor ama bundan evet. Yani başarılı olmasını dilediğimiz bir deneyim yaşıyor Avrupa. Evet. İnşallah e, Türkiye'de parçası olacak şekilde bu deneyim başarılı olur. Haluk Bey peki bu noktada ben bir, e, biraz daha pratik bir soru sorayım size. Çok az zamanımız kaldı e, bir dakika içinde falan. Hı hı. E, bu e, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin geldiği noktada şu anda biz hesap ettik e, Zeynep'le az önce. Üç başlık kaldı açabileceğimiz diğer evet. ve kurumları da bir kenara bakırsa. Evet evet. E, ...bu üç başlıkta 6 ayda bir açılacak. Yani evet. işte öyle... Bu ...şimdiye kadar yani, gelen evet. e, yani sürece bakarsak. Evet. Istiyor, üçüncü birden açmak istiyor. <gülüyor> yani tabii e, İsveç'te iki tane açmak istiyordu... ...bir evet. tane oldu. Evet. Yani e, bir buçuk yıllık en fazla Türkiye'nin önünde evet. bir süre var. Evet, mermi kaldı. Evet. Evet. Bu sürede e, acaba bilinçli olarak mı yapılıyor? E, bir şey Vallahi mi bekleniyor? Vallahi geldi kilitlendi. Biraz, biraz bilinçli olabilir. Hı hı. E, çünkü artık bu sene kilit sene. Yani tüm ilişkilerin kilidi değil. Ama... E, bu, bu seneyi atlatamazsak e, çok büyük zorluk çekeriz diye düşünüyorum. Kilit hı hı. noktada Kıbrıs. Yani Kıbrıs'ta bir çözüm bütün sorunu çözmeyecek. Türkiye'nin AB'ye girmesinin kilidi değil. AB'ye girmesi anahtarı değil Kıbrıs. Ama önümüzde bize büyük bir hareket alanı, e, hareket alanı ve bir nefes alma süreci sağlayacak Kıbrıs'ta hı hı. çözüm. Dolayısıyla hı hı. bu sene Kıbrıs'ta çözüm ve reform sürecinin devamı. Özellikle evet. görünür bir iki reform artık böyle afişe olmuş. Yani işte ruhban okulu gibi falan bir iki hı hı. örnek var. Hı hı. Zannederim bu seneyi bunlarla atlatıp e, bir takım e, fasıllar önündeki engeli kaldırmak ve kendimize bir hareket alanı yaratmak zorundayız. Olmazsa iş çok zorlaşacak. Yani kopma noktası demiyorum ama bizi çok zorlaştıracak bir noktaya getirecek. Bir daha aslında ben Stefan Füleden bahsetmek bahsetmiştim. Yeni genişleme konusunda. Yeni Oli Renden görevi benim devralan. Benim bu komiserim olacak hı hı. E, gördüğüm. E, Van Damroch, Ferhogen iki dönem Oli e, işte Her birinin dönem başını ve dönem sonunu gördüm. Stefan Füle ile ilgili... Sel biraz bilgi topladım. İstihbarat diyeyim bilgi ama açık istihbarat, kozmik falan değil yani. <gülüyor> ee, çok deneyimli biri, <gülüyor> çok deneyimli biri. Ee, ama pratikte ne yapar göreceğiz. Ee, şeyi okudum. Yazılı verdiği cevapları okudum. Zaten 12'de de parlamentoda sorguya çekilecek. Evet. Henüz daha başlamadı resmen göreve. Bu <gülüyor> dönem çok kritik bir dönem. Bütün komiser adayları için. Çünkü henüz resmen atanmadılar. Seçildiler ama parlamento onayından geçmediler. Dolayısıyla hepsi parlamento onayından geçene kadar bir kere çok dikkatli davranmak ve konuşmak zorunda. Her bir kelimesini tartarak e, kullanmak zorunda. Aksi takdirde evet. o koltuğa hiç oturamayabilir bir hayal olabilir. yüzden şu ara söylediklerine biraz ihtiyatla karşılamak lazım. Yani onun kendini göstermiyor. Evet. Tanıyacağız kendisini. Çok deneyimli. Türkiye'ye olumlu baktığı söyleniyor. Ve ben bir gözlemimi aktarayım daha önce komiserlerden. Her komiser açısından söylüyorum bunu. Dönem başkanı ile dönem sonu arasında Türkiye bakışında çok büyük değişim olmuştur her komiserin. E bir umut Gerçekten verici bizim açımıza. Olumsuzdan sanırım. olumluya döndü değil mi? Evet. Hepsi yani olumsuzdan olumluya veya olumludan çok daha olumluya hı. döndü. Evet. Dolayısıyla FLED'e de böyle olacaktır. Daha hiç temas etmedik kendisi. Yani. Resmi bir temas yapmadık ama işte kaynaklarımızı falan ayarladık. Ben diyorum önümüzde, yani Mart'tan önce mutlaka görüşür bizzat ağzından... Duyarız. ilk izlenimlerimizi kayda geçiririz yine bu o zaman, aracılığıyla. Evet. ilk izleniminizde Füle ile ilgili, Stefan Füle ile ilgili yine Hayat Ağacıları programında bekliyor olacağız evet, sizden. Evet. Bekir görüşmez. Parlamento onayında aldıktan yani. sonra. Evet. Çok teşekkürler Haluk Bey. Yani programın sonuna geldik. Ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. <Gülüyor> i̇yi, günler. İyi, i̇yi yayınlar. Evet, Büyüksel temsilcimizin dediği gibi önümüzde belki de kritik bir dönem başladı. Ocak ayında Kırbısaki müzakereler dolu dizgin sürecek ve gelişmeleri haftaya aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi günler. İzlediğiniz Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Cem Mindek ve Zeynep Özer.